Çık radyoda bir konuğumuz var. Helena Norberg-Hodge. Ve kendisi hem film yapımcısı, küreselleşme, yerel yerelleşme bakış açısıyla dünyanın farklı yerlerinde olanlar mesela Occupy hareketi, Fukushima'daki olup bitenler ve dünyanın her yerinde insanların hükümetlere karşı duyduğu öfke ve olanların tüm dünyada olup bitenlerle ortak noktaları vesaire hakkında konuşabileceğiniz konuşuyor. Kendisi de ISEC yani International Society for Ecology and Culture uluslararası ekoloji ve kültür derneği kurucusu ve yöneticisi aynı zamanda kendisiyle son olayları konuşacağız. Hoş geldiniz. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. beraber görmek bize onur veriyor, seviniyoruz. It's equally an honor for me to be speaking here. I'm very Benim için de burada konuşuyor olmak çok büyük bir onur ve böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, şimdi bütün dünyada 40 yılı aşkın bir süredir e, takip ettiğinizi söylediniz bu e, ekonomik etkileri özellikle ve bunların etkilerini hisseden insanların e, mücadelelerini ve şu anda da dünyanın içinde bulunduğu ortamın e, bayağı bütün hükümetlerde büyük bir yozlaşmaya yol açtığını ve bunun da dünyada bayağı bir kriz yarattığını mücadelelerin devam etmesine rağmen düşünüyorsunuz. E biraz bunları anlatır mısınız bize? Yes, I've I've ended up working in both the so-called developed evet. world and in hem gelişmiş so-called diye adlandırılan dünyada hem de gelişmekte olan denilen dünyada çalıştım Worldwide, Ve gördüğüm şey şu oldu, the has been to esas yönelim for export, for trade, ihracat için, küresel ticaret için, market. Ekonomik büyümeyi desteklemek, and yani küresel pazar için çalışmak ve hükümetler buna ödenek ayırıyorlar. Şirketleri öyle bir şekilde vergilendiriyorlar ki dev, çok uluslu şirketleri ve bankaları Tutuyorlar ve sonuç olarak daha küçük işletmeleri yok etmiş oluyorlar worldwide. ve bu dünya çapında meydana gelen bir olay. Ayrıca really, şunu da gördük, right, hükümetler ister soldan ister sağdan gelsin siyasi olarak, this... şimdi... A direction of globalizing Bu economic küreselleşme yöneliminin and, içine hapsolmuş durumdalar. Yani ekonomik faaliyeti, küreselleştirme işini gerçekleştirirken yerel işleri ve işletmeleri yok ediyorlar. Bunun yol açtığı şey de inanamaz bir güç odaklanması merkeziyileşmesi. Bunun çoğu ulusal hükümetlerin sınırları aşan bir olgu şeklinde çıkıyor ortaya. Ancak siyasi önderler bu dev kuruluşları, şirketleri ve power. bankaları destekliyorlar and ve destekledikleri ölçüde iktidara geliyorlar. Now, ve şunu hemen her yerde artık görebiliyorsunuz. İnsanlar gittikçe daha na memnunlar. Right. Soldan sağ, her yerdeki insanlar böyle. And And there's increasing dissatisfaction and anger. Ve giderek artan bu kendi I halinden memnun olmama so ve öfke var. Çok genel bir şey söylüyormuşum gibi But gelebilir, fazla genel gelebilir. Ancak bunu 40 kadar uh, insanla her 20 period, kıtadan 20 yıllık bir süre içinde incelemiş biri olarak bu and örüntü gayet açık seçik çıkıyor World karşımıza. IMF, Aynı Dünya Bankası, Ayni, IMF, Bank, Bank of e, Uluslararası Same Sözleşmeler Monsanto, Bankası, BIF, Monsanto uh, gibi şirketler, büyük ilaç şirketleri, büyük enerji şirketleri are an dünya çapında bir etkiye sahipler. Dolayısıyla genel ürüntüyü görmemiz bence çok önemli. Çünkü... Değişimi gerçekleştirmeye biz çalıştıkça bu frame, ekonomi tartışmasını çerçevenin içine taşımazsak o zaman belki de bir so, um, yozlaşmış önderden kurtulup başka bir yozlaşmış öndere kavuşacağız allies, with, Dolayısıyla. Benim birlikte çalıştığım meslektaşlarım, ekonomistler, antropologlar, çeviriciler şöyle bir sonuca vardık. Buradaki temel konu yerel ekonomileri dünya çapında güçlendirmek ve dünya çapında bir hareket yaratmalıyız ki bu konuda açık seçik bir söyleme olsun, lobileri olsun ve bu önemli değişim gerçekleşebilsin. Şimdi Türkiye'de de bilmiyorum ne kadar incelediniz ama bizim de yıllardan beri çeşitli, Düşünürlerle, yorumcularla, iktisatçılar ya da başka alanlardan siyaset bilimcilerle konuştuğumuz bu tarz bir şeye yola girmiş olduğu Türkiye'nin uzunca bir süreden beri ama son zamanlarda giderek de yükseldiği. Ee, özellikle çok büyük dev projeler peşinde ee, bu mevcut hükümet Türkiye'de işte İstanbul üçüncü İstanbul köprüsü bunlardan biri Üç, İstanbul'a üçüncü bir hava limanı yapılması ya da doğrudan doğruya bir üçüncü İstanbul şehri yapılması Karadenizle Marmara arasında bir boğaz açılarak filan. Bütün bunlar aynı zamanda ve bunun gibi pek çok başka hidroelektrik santralleri, büyük baraj projeleri çoğu da bunların şeyi çevreyi yani gezegeni büyük ölçüde mahveden ama özel sektörden çok uluslu, yani ulusüstü şirketleri de Büyük ölçüde zengin eden projeler. Ve işte şimdi bilmiyorum ne kadar e, izlediniz ama bu Gezi e, Parkı e, isyanı da bütün bunların toplamını aslında 2-3 e, ağacın korunması gibi başlayan proje aslında e, bütün bu sizin de biraz önce e, anlattığınız tabloya uygun gigantizm yani devasacılık dediğimiz bu projelere karşı e, halkın özellikle genç kesimin bir tepkisi olarak çıktı. Dolayısıyla çevre ekoloji hareketiyle bu sizin sözünüzü ettiğiniz büyük ekonomik taarruz işte saldırı arasında da bir paralellik de kurulmuş oluyor ve bu Türkiye'de ilk defa olan bir şey gibi görünüyor ne dersiniz? Well, I feel that perhaps evet, most important issue bence tek ve belki de en önemli nokta şu bilgiyi yaymamız önemli. Bu tür projeler sadece iklimi, suyu ve toprağı tehdit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda doğrudan doğruya bizim çalıştığımız işleri de doğrudan doğruya tehdit ediyor. Yani bu gigantizm dediğimiz devasacılık doğrudan doğruya bir İş ve istihdam güvensizliği de yaratıyor. Really yani bu açık seçik mesajı bir kez iletebilirsek so yani sadece çevre açısından, ekolojik açısından tehlikeli tehdit edici olan bu girişimler aynı zamanda mali güvenlik, istihdam güvenliği, eğitim güvenliği, çocuklarımızın geleceği içinde bir tehlike. Ayrıca kendi kişisel sağlığımız içinde bir tehlike oluşturduğunu anlatabilirsek. Öyle inanıyorum ki bu resmi büyük, Görmek um, analizi members, insanların gözünü açacak ve insanlar belki şu ya da bu konuyla animals, ilgilenebilir, birisi bir gölle animals, ilgilenir, birisi bir takım hayvanların korunmasıyla cancer. ilgilenebilir, toksik maddelerle ilgilenebilir ama sonuç olarak burada Yaşadıkları mali güvenlik aslında hükümetleri bile toptan tehdit ediyor ve etkiliyor. Artık hükümetler de yoksullaşıyorlar ve bankalar onlara kendi halklarını ve çevrelerini korumayı göze alamazlar. Çünkü bankaya borçlarını ödemeleri gerekir şeklinde bir söylemleri var. Şimdi... Artık demokrasimiz varmış gibi yapmayalım. Yani bankalar ve hükümetler arasındaki bu ilişki böyle oldukça mesela Yunanlar kendi halkına bakamaz hale geldiler. Bana öyle geliyor ki tamamen farklı nedenlerle de olsa demokrasiye... Gerçek adalete, çevreye ilgi duyan ve bundan kaygılanan insanlar ve geçimlerini de sağlamak zorunda olan insanlar bir şekilde birleşiyorlar ve temel bir değişime ihtiyacımız var diyorlar. Evet, bu konuda en büyük e, paralelliklerden biri de tabii e, şeyle, büyük enerji şirketleriyle dünyanın paranın tarihinde gördüğü en büyük karları eden, şirketler Exxon, Mobil, Chevron, BP, Shell gibi Phillips Conoco gibi şirketlerin çalışma modelleri zaten gezegeni yok etmeye yönelik. Yani onların karlarını maksimize etmeleri için bu gezegenin yok edici olan bu fosil yakıtları yakmaya yeni konvansiyonel olmayan yeni yöntemler bulmaları için çalışmaları gerekiyor. Ve sadece karları için bir de lisedarlar grubuna yani genel kurullarına kar belirtmek için, maksimum kar belirtmek için dünyanın bile bile yok olmasını göze alıyorlar. İşte buna karşı da büyük bir çevre hareketi bunu bir inşa edilmesi için çalışılıyor. Yani bunun, bunun da mesela bir toplantısı da önümüzdeki günlerde dünyanın 140 ülkesinden yaklaşık bine yakın çevre aktivistinin gelip burada bir atölye çalışması yapacağını Global Power Shift adını taşıyan küresel eksen kayması diyoruz. Ve ondan sonra da buradaki atölye çalışmasını yapıp kendi ülkelerine gidecekleri. Yani biz bu büyük şirketleri sizin de sözünü ettiğiniz bankalara, finansçılara ve büyük fosil yakıt kullanmakta ısrar eden şirketlere eğer bir karşı bir mücadeleyi başaramaz, bir hareket yaratmayı başaramazsak ne olur bilemiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz geleceği? Well, I think again that it's so evet, yine şöyle düşünüyorum. Bunun Because ekonomik yanına bakmamız lazım. Bu çok önemli. Çünkü birçok insana şu anlatılıyor. Giderek daha toksik bir, bir şekilde üretilen bu enerji, sea, e, We've seen what okyanusun in derinliklerinden in the bay, e, e, petrol Meksiko. çıkarmaya çalışmak ki Meksiko'da olanları gördük. Bu bizim için gerekli. Değil. Our lighting, Bu our for our cooking, for our bizim uh, aydınlanmamız, yemek yapmamız için gerekli bir enerji değil. To and global market. Küresel pazar, ihracat ve ithalatı bu şekilde körükledikleri için bir takım şirketler aynı yiyecek ve gıdayı dünyanın wheat, orasından burasına wheat, taşıyıp milk, duruyorlar. Butter, Süt, butter, butter, et, tereyağı, ABD 100 bin ton 900, ihracat Why? yapıyor ette ve bir o kadar da ithal ediyor. Niye? Çünkü eğer yarın herkes kendi bölgelerinden ya da ülkelerinden e, yeterli yiyecek alabilse o zaman millions, bu milyonlarca milyarlarca and çiftçi and would make money. ve e, ticaret erbabı hayatını kazanacak ama onlar kar edemeyecek. İşte bunu çok daha iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü küresel ısınmayla ilgili Tartışmada bütün suçu tek tek evlerinde oturan bulbs, da, travel, insanlara kabahat yüklemeye çalışıyor. Yani ışığınızı bu kadar harcamayın, arabanızı daha az kullanın gibisinden. Halbuki kitlesel bir enerji tüketimi insanların I mean, genellikle sözünü bile etmedikleri bir yönde harcanıyor. Greenpeace bile you know, bu it, tür bir it, ticaretten bahsetmiyor. Hatta bu süpermarketler İngiltere'den Güney Afrika'ya yıkanmak üzere elma yolluyor ve bu elmalar geri geliyor İngiltere'ye. Tayland'a meyve gönderip soyduruyor sonra geri getiriyor. Ben İsveç'te bunun ilk defa galiba 30 yıl önce farkına vardım. O zaman İsveç'ten patates karayoluyla İtalya'ya gönderiliyor. Orada yıkanıp plastik torbalara konup tekrar İsveç'e gönderiliyordu. Bunun mantığı nedir? Ee, şirketlere sorarsanız İtalya'da bu işi yapmak daha ucuz. Dolayısıyla finansal açıdan ilginç. Ancak bu acil ihtiyacı ortaya koymak çok önemli. Çünkü birçok şirket yöneticisi bunu İstihdam yaratmak için yaptığına inanıyor. Onlara büyümeyi bu şekilde sürdürebiliriz diye anlatılıyor ve sosyal ve çevreci hareketler açıkça bu konuda bunun bir yalan olduğu mesajını iletemiyor hala bu gigantizme ihtiyacımız bu olduğu, olduğu ve bu, bu enerjiyi bizim kendimiz için üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla çok daha bütüncül bir mesajı acil bir şekilde And iletmemiz me, çok önemli. Ne be i̇şte benim için bu mesaj States, zaten pek çok inceleme ve çalışma var. Özellikle de ABD'de. Yani yerel ekonomik Ökonominin Türkiye'ye kıyasla no çok daha beter left. bir şekilde yok edildiği um, neredeyse hiç çiftçi kalmadı burada. Movement, Ama bu yerelleşme, yerelleşme hareketiyle birlikte uh, insanların e, yerel iş yapma konusunda bilince ve uyanıklığı arttırılıyor ve big büyük zincirlere bağlı olmak, olmak yerine Üç misli istihdamı yerel bir işleyiş içerisinde, üç misli parayı çevirebilecek bir işleyişe sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla çok yönlü bir yararı var. Yani bu devasa küreselden yerele geçmenin çok yararı var. Tabii her şey yerel olarak yapılamayabilir. Bazı şeyler bir merkezi üretimi gerektirebilir ama besin, giyecek ve sığınak açısından, barınak açısından hepsi yerel olarak karşılanabilir ve yerelleşme hareketinden bu açıdan öğrenecek çok şey var. Ve ayrıca da bu sanıyorum bilimsel olarak da gayet net olarak ortaya konmuş. Ben şeyi hatırlıyorum. Nobel iktisat ödülü kazanan Elinor Öström da. Bunun lokal ekonomilerin ve kooperatif türü çalışmanın ne kadar önemli olduğunu da açıkça ortaya koyan çalışmalar yapmıştı. Şimdi bu özellikle yerel olanla sadece ekonomik değil mücadele de buna karşı verilen dünyadaki mücadele de yerel olanların da birbirleriyle yatay olarak haberleşip paylaşmasından da geçiyor gibi bir şey var. Mesela bu son gezi parkı ayaklanmasında çok ilginç bir şeye rastladım geçenlerde. Çok uzun zamandan beri direnen Gerze. Samsun Gerze'de kömür yakan santral projesi var. Dev bir proje. Onun yerel insanlar orada Samsun Doğu Karadeniz'de 3,5 senedir direniyorlar ve onlar çevreci filan değil. Sadece kendi yaşama yerlerini korumaya çalışıyorlar. Onları geçen gün Gezi Parkı'nda gördük. Çünkü bu bağ çok önemli ve bir küçük başka bir yerde gene Doğu Karadeniz'de ha. bir küçük pankart gördüm. Çayı bitirdik, çayı işlemeyi bitirdik, ekmeği. Şimdi geliyoruz diye Gezi Parkı'na not koymuştuk. Kadınlar, yerel tarımcı kadınlar. Böyle bir bağlantının bizim en önemli çıkış yolumuz olduğuna karşı yani söylediklerinize karşı mücadelede bunun yatay haberleşmenin ve birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de mesela bir bilgi olarak radyoda bu gezi parkı direnişini ve başka bunlar gibi şeyleri çok yakından izlemeye çalışıyoruz ve bunları web sitemizde de gün be gün sesli ve görüntülü olarak da zaman zaman koyarak her günün bir arşivini tutuyoruz. Kroniğini, güncesini. Onu şimdi yabancı dillere de çevirecek çevirmenlere grubuna çağrıda bulunduk. Ve bize gelip işte İngilizce başta olmak üzere yeni, oh, bu bugün daha üzerinde durduğu, karar verdiğimiz buna çok ihtiyaç var diye düşündük ve <Gülüyor> Adını bile koyduk, vaftiz ettik. Yani Gezi Parkı Tribün gazetesi gibi yapalım dedik. Ne diyorsunuz? Gelecek nasıl görünüyor size? Evet. Well. Well, I'm, I think this is wonderful also. Bence bu so harika bir şey. Çünkü bu yatay ağ kurma çalışması people, başka instance, ülkelerde Italy, de artık görülmeye başladı. Mesela İtalya'da train, yeni bir hızlı trene karşı mücadele ediyor insanlar me, ve oradaki time, aktivistler bana dedi ki ilk kez çevreci aktivistlerle who are, who daha önce mm -hmm. daha muhafazakar olan insanlar arasında bir dayanışma gelişiyor. Avustralya'da da bu petrolü so, kayalardan elde etme işlemine karşı da bir, bir hareket so gelişiyor. Hand, şimdi orada da daha önce bir araya gelmemiş mesela geleneksel çiftçilerle ki daha önce so pek çok a, muhafazakar olan insan, a, şimdi çevrecilerle birleşiyor ve şu anda öyle bir dönüşüm you, gerçekleşiyor ki benim açımdan bunun en önemli yönü up, sizin up, yaptığınız. Çünkü bu bilgiyi Mutlaka iletmek lazım. Mutlaka, Mutlaka insanların daha geniş bir şekilde görmesini ve really büyük resmi görmesini sağlamak lazım ki bu yapay ayrımlara son verilsin. Bunlar yapay çünkü doğru dürüst bilgiye geleneksel medya aracılığıyla ulaşamıyoruz. Geleneksel medya benim ülkemde bile, İsveç'te bile kesinlikle giantism, bu gigantizmi, küresel kuruluşları, şirketleri destekliyorlar ve insanların For ihtiyacı me, olan ve istedikleri doğru haberleri overall, vermiyorlar. Ben genelde go, aslında çok I I go, iyimserim. Çünkü nereye gidersem gideyim, bu yeni bilincin geliştiğini insanların daha çok el ele verdiğini görüyorum ve bizim cemaat temelli, topluluk temelli bir oluşum için söylememiz gerekenleri duyurmak, yani cemaat temelli bir radyonun, topluluk temelli bir radyonun bu mesajı iletmede çok önemli bir rolü var. Çünkü karşı karşıya olduğumuz bu kriz bizim doğamız gereği, Hırslı olmamızdan kaynaklanmıyor. Akademik çevrelerde bile bütün bunların olmasının sebebi insan ırkının zaten sonuç olarak hırslı, ve haris olmasından kaynaklanır gibi laflar edebiliyorlar. Ama hakikat bu connection. değil. Biz doğamız gereği bir yere ait olmak isteriz. Bir insanlarla birlik olmak isteriz. Birbirimizle born, ilişki içinde olmak isteriz. Her yeni doğan çocuk her şeyden daha çok sevilmek, duyulmak, görülmek dokunulmak ister ve duyulmak, görülmek, sevilmek isteği o kadar derin bir duygudur ki bu ticari bir sistem tarafından çarpıtılıyor ve çocuğa verilen mesaj eğer sen sevilmek istiyorsan doğru Coca-Cola'yı içmelisin, doğru Levi pantolonu giymelisin, televizyondaki imajlara uygun olmalısın mesajını veriyor çocuklara. İşte bu çarpıtma yani doğal olarak sevilme isteğini çarpıtarak bunu bir tüketme ihtiyacına dönüştürmek muazzam bir psikolojik hasara yol açıyor. Ve bugün tanık olduğumuz pek çok köktenciliğin de temelinde bu var. Hristiyan köktenciliği olsun, Müslüman köktenciliği olsun genellikle bir güvensizlik duygusundan kaynaklanıyor ve sistem yaratıyor bu güvensizlik duygusunu. Çünkü ...büçük çok derin bir psikolojik... ...manipülasyon söz konusu... ...ve tamamen yapay olarak... ...yaratılmış bir... ...istihdam yarışması var. Yani... ...o kadar çok yapılacak iş var ki... ...bu kadar çok sayıda... ...insanın yaşadığı bir gezegende... ...toprağa, suya... ...sağlığa, çocuklara... ...bakmak için yapılacak o kadar çok... ...iş var ki... ...neden bu kadar çok işsizlik olsun? Yani... Hindistan'da 10 bin kişi bir tek iş için başvuruyor. Neden? Tamamen ekonomik siyasetler yüzünden. Buradaki temel alanlardan biri bir takım işleri kaynak sağlanıyor ve bu işletmelerin emeğin daha ucuz olduğu yerlere gitmesi sağlanıyor. Habire daha ucuz iş gücü olan yerlere gidiyorlar bunlar ve her zaman daha fazla enerji ve teknoloji kullanma yönüne gidiliyor insan kullanmak yerine. Tabii ki bazı teknolojiler yararlıdır ancak insanların yerine geçtiği zaman yararlı değil çünkü çoğu zaman insanlar daha iyi iş görebilirler. Biliyorlar teknolojiye kıyasla. Evet, maalesef sonuna geliyoruz çok sürenin ama son bir şey daha söylemek, sormaktan çok söylemek istiyorum. Geçen sizin söyledikleriniz, demin söyledikleriniz bana şeyi de hatırlattı. Bu hareket ilk başladığı zaman özellikle işte bu Gerze'deki büyük Anadolu yürüyüşü diye de bir maalesef sonra dağılan bir büyük hareket oldu bütün grupları bir araya bağlayan iki sene önce o sırada biz de bir formülle gitmiştik Türkçe'de 3 Y harfiyle 3 Y ile başlayan 3 kelimeden oluşuyordu yerel yatay ve yavaş as in slow böyle olmalı really? diye bir formül atmıştık. Şimdi sizin söyledikleriniz bize bunun kendimizi daha iyi hissetmemize ah. yol açıyor. Doğrusu. I'm bu konuda so bir yazı yazmıştım ben. Evet. Evet. Gerçekten çok heyecanlandım bu anlattıklarınızdan. <gülüyor> Hiç farkında değildim. Böylesine güçlü olduğunun farkında değildim Türkiye'de. Ben de filmimizden bahsetmek isterim. Mutluluğun Ekonomisi başlığını taşıyor. İşte bu bu filmde yerelleşmeyi exactly savunuyoruz it's, ve tam da sizin dediğiniz simple, gibi. Slower. More local. Daha basit, daha yerel ve daha yavaş ve çok daha uh, kaliteli bir hayat çıkıyor ortaya. İşte mutluluğun ekonomisi de bu. Bunun Türkçe'de de olması e, belki sizi ilgilendirebilir. Bu filmi de bir araç olarak bu kullanabilirsiniz. Bu <gülüyor> gösterimini belki Gezi Parkı'ndaki arkadaşlara da söyleriz. Yapabiliriz daha Gezi Parkı. Ayakta ve sağlam duruyor. Devamda edecektir. Kesinlikle yani üstüne hükümet baskısı gelse de Gezi Parkı'nda olmasa da bu hareket artık bir daha geri dönmez şekilde Türkiye'nin çehresini değiştirdi bence. Gençlerin başını çekti. Dolayısıyla filminizi birlikte seyredecek bir yerde yakında bulacağımız umudundayım. Çok teşekkür ederiz. Helena bizimle beraber bu söyleşiyi bize verdiğiniz için çok mutluyuz ve onur duyduk gerçekten. Thank you so much. Ben Thank de you. size çok teşekkür ederim. Helena Norberg Hocla e, mülakat yaptık e, ve fevkade iyi gelen bir mülakattı bize. Ve bu güzel söyleşiyi bizim için e, simültane olarak çevirileri yapan arkadaşımız Nur Deriş Otoman'a da çok teşekkür ederiz.